Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi 19. madde Şehadet tek başına amaç değildir. Bilakis asıl maksat Allah'ın dininin ortaya çıkarılmasıdır. Bunu şöyle de söyleyebiliriz. Cihadın temel amacı şahadet değil, dini yüceltmektir. Şehadetin fazlati ile ilgili olarak şunları aktarabiliriz. Yani, burada kastedilen şey ne? Burada şehidin temel amacıyla cihadın temel aracı arasında fark var. Öyle değil mi? Temel amacı arasında fark var. Yani mesela diyelim, bir adam, mücahit olan bir insanın cihad ederken temel amacı şehitlik olabilir. Yani temel gayesi, tek bir gayesi vardır. Şehit olup, Allah Azze ve Celle'nin yanındaki nimetleri almaktır. Bunda bir problem yok. Bu normal. Adam çünkü en büyük Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buna teşvik ediyor zaten hani insanların Allah'ın yanında olana, cennete talip olmasını, cennete koşmasını. Şehitlik de insanı cennete götüren bir araç, Allah'ın rızasından nail kılan bir araç olduğu için adam bunu arzulayabilir. Buradan nefretmiş olduğu şey cihadın temel amacı. Yani İslam'ın cihadı meşru kılmasındaki temel gayet insanlar şehit olsunlar diye değil din yücelsin diyedir. Yani cihad ile cihad eden arasında fark var. Değil mi? Çünkü cihadın gayelerini şey belirler, Allah azze ve celle belirler, şeriat belirler. Ama cihad edenin gayesi adam şahadet için de cihad ediyor olabilir. Dini yüceltmek için de cihad ediyor olabilir. Ganimet almak için de cihad ediyor olabilir. Kendi gayesini kendi şey yapar. Kendi gayesini kendi belirler. Burada yoksa yani nef edilen şey bu ikincisi değil. Birincisi. Evet. Allahu Teala söyle buyurur. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Evet. Şimdi <gülüyor> şehitliğin fazileti ile alakalı. Bir defa şehide neden dolayı şehit denmiş? Kim söyleyecek bize? Yani niye Allah yolunda öldürülene şehit denmiş? yok mu bu fikriniz? Şimdi normalde şehide neden dolayı şehit dendiği ile alakalı farklı fikir beyan eden alimler olmuş. Mesela bazısı demiş ki şehit daha öldüğü ilk anda cennetteki yerini müşahede ettiğinden dolayı şehide şehit denmiş e demişler. Kimisi demiş ki şehit daha işte şeydir şehide ilk öldüğü şehide ilk öldüğü anda işte bütün Allah'ın yanındaki nimetler gösterildiğinden dolayı şehit denmiş. Kimisi demiş ki şehit öldüğünde Allah Azze ve Celle hemen gördüğünden dolayı Allah Azze ve Celle müşahade ettiğinden dolayı şehide şehit denmiş. Kimi demiş ki şehit İslam ona e, cennetle yahut da Müslümanlar Allah Azze ve Celle ona cennetle şehadet ettiğinden dolayı şehide şehit denmiş. Yani şehidin faziletini anlatırken veya şahadetin faziletini anlatırken Zaten daha şehidin ismi, yani şehide niye şehit denmiş bölümünü... Çık, çık. Şehide niye şehit denmiş bölümünü zaten şey yaptığımız zaman, e, anlattığımız zaman, mesela bir şehide neden dolayı şehit denmiş, şehide kelimesini esas olarak da fazileti zaten orada kendiliğinden anlaşılıyor. Şehadetin en büyük fa şeyi faziletini anlatan ayet, bu önümüzde duran ayet, yani Tövbe suresinde olan ayet. Allah müminlerden canlarını ve mallarını, cennet karşılığında satın almıştır. Şimdi normalde şehit insan için mesela dünyadayken en değerli olan şey nedir? İnsanoğlu dünyada yaşarken insan olduğu için en değerli olan şey nedir? Nefis söylelim insanın kendi nefsidir. Yani bakın insanlar mesela 70 sene, 80 sene sırf nefislerinin bir takım ihtiyaçlarını karşılamak, sırf nefislerini işte şey edebilmek için, tatmin edebilmek için gece gündüz çalışıyorlar. Öyle değil mi? Hatta bütün hayat insanlar mesela bu kadar insanın ölmesi bu kadar insanın aç kalması, bu kadar insanın sıkıntı çekmesi, hep bir grup insanı kendi nefsini tatmin etmek için yaptığı şeyler bunlar. İnsan için nefis çok değerli, öyle mi? Şehit kendi için, yani insan oğlu için en değerli olan şey, Allah Azze ve Celle'ye takdim edince, Allah Azze ve Celle de ona kendi yanındaki en değerli olan şeyi takdim ediyor. Yani mesela biz diyoruz el czaamun cinsil amel. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu mükafatlar, kişilerin yapmış olduğu amellerin cinsindendir. Öyle mi? Şehit Allah azze ve celle'ye yanında olan en değerli şeyi Allah'a takdim edince Allah azze ve celle de kendi yanındaki en değerli olan şeyi şehide takdim ediyor. O da nedir? O da cennettir ve cennetin içindeki en güzel mertebelerdir. E bundan dolayı mesela şehidin faziletini anlatırken Allah azze ve celle diyor Allah müminlerden satın almıştır. Yani ne mutlu o kimseye ki ticaretini Allah azze ve celle ile yapar. Ne mutlu o kimseye ki satışını yani verdiği şeyi Allah'a verir. Karşılığını da alacak olduğu kimdir? Allah'tır. Çünkü öyle bir Allah'tır ki hiçbir şeyi karşılıksız bırakmaz. Yani kafirin yaptığını bile karşılıksız bırakmayan bir Allah kendi için takdim eden en değerli şeyin karşılığını elbette ki fazlasıyla ne yapacaktır? Elbette ki fazlasıyla verecektir. Yine Kur'an-ı Kerim'deki başka bir şey, Kur'an-ı Kerim'deki başka bir tane ayet. Bir Bakara suresinde bir de Ali İmran suresinde Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetmeyiniz e, diyen ayetler. Şehidin ölü olmadığı zaten maruf Yani ona geleceğiz hadislerle alakalı Bununla beraber Bu Uhud kıssasında şehit olan Müslümanlar Normalde işte şehit oluyorlar Allah Azze ve Celle bunları karşısına alıyor Ve bunlarla konuşuyor Diyor ki benden ne istiyorsunuz Yani siz madem şehit oldunuz Benden dilediğiniz şeyi isteyin Onlar da diyorlar ki biz ya Rabbi senden Tekrardan dünyaya döndürülüp Tekrardan o dünyada işte Savaşıp şehit edilip Tekrardan senin huzuruna gelmek istiyoruz. Yani o kadar güzel şeylerle karşılanmışlar ki şehitler, şehit oldukları zaman Allah Azze ve Celle böyle bir teklifte bulunuyorlar. Diyorlar ki biz tekrardan ölüp tekrardan dirilmek istiyoruz diye. Allah Azze ve Celle de diyor ki ben ezelde yazdım ki yani o levi mahfuzda yazdım ki ölen tekrardan dünya geri dönmez. Yani ölmüş olan siz de göre tekrardan geri dünyaya ne yapamazsınız, tekrardan geri o dünyaya dönemezsiniz. Benden başka bir şey isteyin diyor Allah Azze ve Celle. Onlar da diyorlar ki biz senden kardeşlerimize bizim halimizi haber vermeni istiyoruz. Yani gördüğümüz nimetleri senin yanındaki güzellikleri geride bizi bekleyen kardeşlerimize haber vermeni istiyoruz. Allah Azze ve Celle de şu ayet kelimeleri indiriyor es- Taizobillah. Walla tashabannalladzina qutilu fi sabili Allahi amwata, bal ahiya uninda rabbihim yuzakun. Sankin rabbini yonunda vurulanları ölü olarak zannetme. Bilakis onlar rabblerinin katında diridirler ve onlar razılandırırlar, razılandırırlar diyor Allah Azze ve Celle. Ferihin bima <gülüyor> ataهم الله من فضه و يستبشرون باللذين لم يلحقو بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. Onlar Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetlerle sevinç içerisindedirler. ve geriden gelip de kendilerine henüz yetişmemiş olan kardeşlerini de onlara bir korku ve üzünün olmadığı noktasına müjdelemek isterler. Yani Hani şehit olmayanlara, bak şehit olanlara ne bir korku vardır, ne de bir hüzün vardır. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Onlar Allah Azze ve Celle'nin fazileti ve nimetiyle müjdelerler. Ve yine müjdelenmek isterler ki, hem müjdelenirler hem de müjdelerler insanları. Allah Azze ve Celle müminlerin ecrini ne edecek değildir? Zayi edecek olan değildir. Şimdi normalde insan şöyle düşündüğü zaman, yani Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela bir hadis-i şerifte bunu ifade ediyor zaten. Cenneti görmüş olan bir adam cennetten bir daha neden dünya geri döndürülmek istesin? Yani numade Peygamberimiz hadis-i şerifte diyor ki مَوْدِعُوا صَوْتِ اَحَدِكُمْ fil الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَفِيهَا Yani sizin bir kırbaç oranında cennetteki yeriniz dünyadan ve dünyada olanlardan çok çok daha şeydir. Çok çok daha hayırlıdır. Neden hani bir adam cenneti görmesine rağmen tekrardan... E geri gelsin. Çünkü bu kadar gösterir ki şehit, o şehit olduğu ilk anda öyle büyük nimetlerle karşılaşıyor ki Allah azze ve celle öyle bir ona ikram ediyor ki tekrardan o anı yaşamak için. Yani o ikram anını, o karşılamayı, o işte mükafatları tekrardan yaşamak için şehit tekrardan dünya döndürmek istiyor. Mesela bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor لِلْشَهِيدِ عِنْدَ اللّٰهِ سَبْعَةُ الْخِسَلِ Bir rivayete de diyor Şehidin Allah katında altı tane veya yedi tane özelliği vardır şehit olan bir insan. Bir, öldüğü ilk anda daha kanı yere değdiği anda bütün günahları affedilir. Kanı yere değdiği ilk anda cennetteki mekanı kendisine gösterilir. Hemen hurul in ile evlendirilir. Allah Azze ve Celle ona e, şey bir rivayete keramet elbisesini, bir rivayete iman elbisesini şeye giydirir, e, şehide giydirir. Dört tane mi saydı? Dedik ilk kanı değdiğinde günahları affolur cennetteki yeri kendisine gösterilir. Ondan sonra iman elbisesi giydirilir. Ondan sonra hurilerle evlendirilir. Başka ne vardı? Dört tane. Nasıl? Şefaat vardı. Bir de şeyde şefaat hakkı verilir. Yok. O hadiste yok. Şefaat hakkı yok. Var. O başka. O hadis-i şerifte yok. Yani şu anda tam hatırla hatırlamadım ama Allah azze ve celle mesela şeyde ilk karşı daha ilk mesela başka bir hadiste diyor, şehidin kanı yere deyip daha henüz kurumadan onun eşi olan iki tane huri onu karşılar hemen. Yani daha henüz şeyi e, nedir ismi? E, kan yere döyüp daha kurumadan hemen ona eş olacak iki tane huri gelir şeyi karşılar. İşte şehit görmüş olduğu bu ikramlardan, görmüş olduğu bu güzelliklerden dolayı hemen Allah azze ve celle'nin tekrardan onu geri dünyaya göndermesini, tekrardan onu e, bu mükafatla mükafatlandırmasını ister. Tabi bu ezelde Allah azze ve celle bunu yazmış ve böyle bir şeyin olmayacağını takdir etmiş. Ondan dolayı bu defa şehitler geride kalan kardeşlerini müjdelemek isterler. Yani bak biz bu geldik Allah katında bunları gördük böyle güzelliklerle hem hal olduk. Siz de hani eğer bu mertebe ulaşarsanız siz de böyle güzelliklerle karşılaşırsınız diye. Şehit ne yapıyor? Şehit gerisinde kalan Müslümanları e, şey yapıyor, e, teşvik ediyor. Hatta mesela insan şunu söyleyebilir yani şahadet o kadar güzel bir mertebe ki, o kadar güzel bir şey ki insan Velev, yani ona ulaşmasa bile sadık bir şekilde onu niyet ederse, Allah azze ve celle insanı o mertebeye ulaştırıyor. yani O kadar güzel bir hedef, o kadar insanın ulaşmak isteyeceği belki de en güzel hedeflerden bir tanesi. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte diyor sayhinde, من سأل Allaha الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو ما ala فراشه Bir insan şehadeti sıdık ile, doğruluk ile Allah'tan şehit olmayı isterse, yatağında ölse bile Allah onu şehitlerin menzilesine ulaştırır diye. Yani onun için insan zaten bu itibarla şehitler iki türlüdür. Yani ya Allah yolunda şehit olmayı isteyip bu uğurda şahadete götüren yolu deneyenler, yani cihat ederekten şehit olanlar veya mesela Allah yolunda şahadeti isteyip de Allah'ın şahadeti kendisine nasip ettiği insanlar. Yani adam cihat meydanında değildir mesela. Nedir? Adam normal kendi hayatında yaşıyordur. Kafir işte tutan adamı şehit eder. Adam normalde cihat meydanında olmamasına rağmen Allah Azze ve Celle ona şehadeti nasip eder. Veyahut da adam gerçekten cihat meydanlarında değildir. Şehit olmayı arzulamıştır. Belki de cihat meydanlarındadır. Şehit olmayı arzulamıştır. Görüntüde şehit olmamıştır. Kendi normal ölümle ölmüştür. Ama Allah Azze ve Celle onu şehitlerin menzilesine ulaştırır. Neden? Hüsnü niyetinden, sıdkından dolayı. Evet. Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu, buyurduğu rivayet edilmektedir. Allahu Teala kendi rızası için yola çıkan kimse hakkında bu kulum benim yolumda cihat etmek üzere bana iman ederek peygamberlerimi tasdik ederek yola çıkmıştır. Artık onu ya cennetime koymak yahutta da, yahut da, da ecir veya ganimet elde etmiş olarak Çıkmış olduğu meskenine geri çevirmek olsun da garanti veriyorum. Diyerek teminat verir. Muhammed'in nefsi elinde tutan zata emin olsun ki Allah yolunda yaralanmış hiçbir yaralı yoktur ki Kıyamet günü yaralandığı ilk e, ilk günkü manzarasıyla gelmiş olmasın. Yarası taze, kan renginde, kokusu da mis kokusunda olarak. Muhammed'in nefsini elinde tutan zata emin, olsun, emin ediyorum ki Müslümanlara meşakkat vermeyecek olsam Allah yolunda gazveye çıkan hiçbir seriyeden asla geri kalmazdım. Ancak onları bindirecek bir binek bulamıyorum. Onlar da beni takibe imkan bulamıyorlar. Ben de benden geri kalmak ise onlara zor, gel zor gelmektedir. Muhammed'in nefsi elinde olan zaten ı emin ederim ki Allah yolunda gazveye çıkıp öldürülmeyi, sonra tekrar diriltilip öldürülmeyi, so sonra tekrar diriltilip öldürülmeyi ne kadar isterim. Enes'ten radiyallahu anhu sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilir. Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehit böyle değil. O mazhar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp onlarca defa şehit olmayı temenni eder. Hadis cennete giren kişilerin orada gördüğü büyük ikramlar ve nimetler sebebiyle bütün dünyaya sahip olsalar da dünyaya yeniden dönmek istemediklerini belirtir. Bir hadiste şöyle geçmektedir. Cennete bir kamçılık yer dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır. Ancak şehit tekrar dünyaya gelmek ve cennete gördüğü yerin yükselmesi için Allah yolunda onlarca, def onlarca kez öldürülmek ister. Bu nedenle İbni Hacer, İbni Batt Battal'ın bu hadis ''Şehitlikle ilgili rivayet edilenlerin en iyisidir.'' dediğini aktarır. Şehitlik ile ilgili şu hususlara değinmek gerekir. Yani burada zikretmiş olduğumuz hadisler de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da yine şehitliğin mertebesinin ne kadar yüce olduğunu ve şehitliğe bilakis e, teşvik eden hadisler, evet. A- Şehitlik arzusunun zafer ulaşmadaki rolü. Şehitlik arzusu ve bunun için gayret etmek savaştan müminleri sebatını arttıran en büyük sebeplerdendir. Bu nedenle şehitlik dünyada zaferin sembolü vahirette de cennete girmenin belgesidir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah, müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar... Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Şeniklik arzusu, genelde müminlerde bulunan sayı ve maddi eksisini eksiğini telafi eder. Aynı şekilde düşmanın bu ayrıcalığa sahip olmadığı bilindiği zaman onları da ürkütür. Çünkü kafir, Allahu Teala'nın belirttiği gibi ne pahasına olursa olsun yaşamak için can atar. Şimdi, normalde mesela eee... Şu şurayı da okuyalım ondan sonra açıklayalım. Şu deki diyor ya. De ki eğer ahiret yurdu yurdu Allah katında başlanlara değil de yalnız size mahsus ise ve eğer doğru sözlü iseniz ölümü bile bunu önceden işlediklerin işlediklerinden ötürü asla dileyemeyeceklerdir. Allah zalimleri bilir. And olsun ki onların hayat hayata diğer insanlardan ve hatta Allah'a eş koşanlardan daha düşkün olduklarını görürsün. Her biri ömrünün bin yıl olmasını ister. Oysa uzun ömrüklü olması onu azapta uzaklaştırmaz. Allah onların yaptıklarını görür. Onu asla dilemezler. Ve onların hayatı diğer insanlardan ve hatta Allah'a eş koşanlardan daha düşkün olduklarını görürsün. ifadeler üzeri üzerinde düşünmek ve bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yukarıda aktardığımız Enes hadisiyle karşılaştırmak gerekir. Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Yeryüzünde olan her şey orada vardır. Ancak şehit böyle değil. O masar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp onlarca defa şehit olmayı temenni eder. Muminin ölümü ve şehadet, şehadet şehadeti sevdiği ve onları arzuladığı kadar kafir de ölümden korkar ve yaşamaya can atar. Normalde mesela insan niye savaşır, savaş esnasında? İnsan ölmemek için savaşır, öyle değil mi? Yani insan mesela niye yaşar, niye çabalar? İnsan ölmemek için, kendini muhafaza etmek için e, çabalar. Mesela savaş esnasında bir düşünün. Diyelim ki iki tane düşman karşı karşıya gelmişler. İkisi de birbirini niye öldürüyor? Yaşamak için, ölmemek için. Düşman karşısındaki adamın ölümü, ölümü hiç umursamadığını, bilakis ölmek istediğini. Yani ölmek istediğini bile, ölmek istediğini, ölmek isteyecek kadar ölümü sevdiğini bildiği zaman ister istemez insanın kalbine korku salınır. Yani zaten orada gaye, o kadar kan dökülmesinin gayesi birilerinin yaşaması. Senin karşında seninle mücadele eden insan ölümü seviyor ve bilakis ölmek istiyor. Bu ister istemez, onun karşıdakinin kalbine bir şey yapar, korku salar. Mesela burada yazılan bu ibareyle ilgili bir zaman, bir işte büyük, Ülkelerden bir tanesi mücahitleri esir etmiş, ondan sonra bir uçakla taşımasını yapacakken bunları bir kafese bağlamışlar. Yani kafesin içine koymuşlar, kafeste zincirlemişler, uçağa koyacaklar o kafeslerle. Habercinin bir tanesi soruyor, artık orada sorumlu İçişleri Bakanı mı başka bir şey mi her neyse ona soruyor. Bu diyor normalde insan haklarına aykırı değil mi? Yani bu adamın işte kafese koymuşsunuz, adamın ellerini bağlamışsınız vesaire. Adam diyor ki bakın adamın vermiş olduğu Bunlar diyor farklı insanlar. Bunlar ölümü seviyorlar. Yani hiç gözünü kırpmadan bu adam bu uçağı düşürebilir aşağıya. Çünkü bunlar ölümü bir kurtuluş olarak e, görüyorlar. Şimdi şehadet arzusu, şehadet isteğinin ne kadar büyük bir izzet olduğu burada çıkıyor ortaya. Adam elindeki esirden dahi korkuyor. Yani kendi elinde alıp bağlamış olduğu esirden bile adam bir korkusu var. Neden? Çünkü karşısındaki ölümden korkmuyor. Yani onun kendisinden sürekli kaçtığı, Ondan karşılaşmamak için elinden geleni yaptığı şeye bu adam koşa koşa gidiyor. Ondan dolayı adam elinde esir bulundurduğu şeyden bile, elinde esir bulundurduğundan bile aynı zamanda korkuyor. Bunun aynı zamanda yani şehitlik arzusunun insanın imanıyla da doğal olarak bir orantısı var. Şöyle ki, mesela Allah Azze ve Celle burada Yahudiler için diyor ya, kullu kana't lakumul aakhiratu indallahi khalisaten. Fetmenin dunyası fetemenle ulme utayın konum sadıkın. De ki eğer ahiret yurdu insanların dışında, sadece size kısa o zaman hadi ölümü talep edin Bakayım, yani ölümü isteyin. Velen yetemen nehu ebeden bir <gülüyor> maqdemet edihim. Onlar elleriyle Allah'a gönderdiklerinden dolayı asla ölümü şey yapmazlar. Yetmez de. Bilakis valedeciden nehum ahrasan nasihala hayat. Sen onlara hayata insanların en düşkünü olan olarak görürsün. Şimdi biliyorsunuz Yahudiler sürekli bir iddiada bulunuyorlardı. Diyorlardı ki mesela len yedhul el cennete illa men kana yahuden ev Cennete Yahudi ve Hristiyo, Hristiyan olanlardan başkası girmeyecek diyorlardı mesela örneğin. Yani bir adamın cennete girebilmesi için ya Yahudi olması lazım ya Hristiyan olması lazım. Mesela diyorlardı ki len temassana'n naru illa ayyamen ma'duda. Bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacak. Hani ateş bize şey etmeyecek, dokunmayacak. Diyorlardı ki nahnu ibnu Allah biz Allah'ın sevgili kulları ve Allah'ın çocuklarıyız diyorlardı mesela. Allah diyor şayet bundan eminseniz yani siz Allah'ın sizi sevdiğinden, azabın size dokunmayacağından, cennetin size ait olduğundan, Yahudilerin cennete gireceğinden, Hristiyanlar eminseniz hadi ölümü isteyin bakalım o zaman diyor Allah Azze ve Celle. Yani bir insanın ölümü istiyor oluşu onun aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin katında kendini beklediği şeyden de emin olması demektir. Yani bir Müslüman hani Allah'ın yanındaki nimetlere yakinen inanmışsa, bu imanı tam kemale ermişse, yakine ulaşmışsa, Allah'ın ona vereceği karşılığı tam biliyorsa, bu istek onu şehadette ettikler. Yani şahadeti ister ama öbür türlü insan Allah'ın yanında neyle karşılaşacağını bilmiyorsa veyahut da tam emin değilse, ahirete iman mefhumu, ahirete iman mefkuresi, tam bir insanın kalbinde yerleşmemişse, bu adamın şeyi olmaz. Şahadet arzusu gibi bir arzusu olmaz? söz konusu olmaz. Ondan dolayı şehitliğin en güzel yönü yani kişinin ölümü istemesi Allah katında kendini neyin beklediğini tabi sırtkın doğrulukla şehitliği isteyenleri söylüyor. Neyin Allah katında kendini beklediğini aynı zamanda biliyor olması demektir. Ve insanı belki de şehitliğe, şehitlik arzusunu insanın kalbinde yerleştirecek olan en büyük mesele insanın Allah'ı ve Allah'ın yanında olanları tanımasıdır. Çünkü Mesela Allah Azze ve Celle sahabeyi bu şekilde terbiye etmiş. Sahabe'yi amelde ciddiyet, sahabeyi şahadet azuzu, ölüm'e koşa koşa gitmeleri mesela. Hepsinin öncesinde ya Allah Azze ve Celle ahirette, ahirette onlara vereceği bir nimetle, onlara şeyde bulunmuş, teşvikte bulunmuş. Ya Peygamberimiz savaş meydanında onların neyin beklediğini Allah katında onlara hatırlatmış. Onlar da ölüm'e şey gibi düğüne evliliğe koşar gibi ölüm'e koşmuşlar mesela. Bugün için de bu böyle. Yani belki bir Müslümanın hakkıyla, sıdkıyla Allah'tan şehadeti istemesi, şehitlik için uğraşması için önce bir Allah'ın yanında ne olduğunu bilmesi lazım. Yani yakinen tamamen Allah katında onu neyin beklediğini bilmesi lazım ki ancak o şekilde insan e şehitliğe koşabilsin. Allah inşallah cümlemizi bu seviyeye ulaşanlardan eylesin. Devam et. Bu nedenle Müslümanların zihnine ve ruhuna şehitlik kavramına ve üstünlüğünü yerleştirmek gerekir. Bu ise imanı hazırlık ile salih serefin ve sahabenin savaşlardaki fedakarlıklarının okutulması ve anlatılması ile yapılabilir. Burada bol imkanlara sahip, sahip de olunsa konfor, konfor ve lüks yaşamı bırakmayan ve zorluklara katlanmaya alışmanın önemini vurgulamak istiyorum. Çünkü bunun sabır ve savaş konusunda çok büyük rolü bulunmaktadır. Şehadeti arzulamanın Müslümanlarda cihad prensiplerinin en önemlilerinden olan korku salma siyasetin, siyasetinin de bir parçası olduğunu belirtmek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir aylık mesafeden korku salmak ile yardım olundum buyurmaktadır. Korku salmanın iki yönü vardır. 1. Nicelik, maddi güç boyutu. Bunu şu ayeti kerime belirtmektedir. Onlara düşmanlara karşı gücünü, gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanının, sizin düşmanınızı ve onlardan başkasını bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimselere korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir. Siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Ayette korkutursunuz ibaresi bu ürkütme ve korku salmayı ifade etmektedir. Bu ise kuvvetle olur. Bu kuvvetin elemanları mal, fert ve silahtır. İki, nitelik. Bunun konumuzla bağlantısı ne? Yani maddi güç boyutuyla şehadetin arasındaki bağlantı ne? Maddi güç hazırlamaktaki gaye nedir? Allah düşmanlarını korkutmaktır. Öyle değil mi? Eğer e, şehidin şehadet arzusu karşısındaki kafiri korkutuyorsa demek ki bu aynı zamanda maddi hazırlık gibidir. Yani onlarca silah vesaire hazırlamakla bir insanın korku salıyorsa, aynısını adamın şehitlik arzusundaki sadakati, doğruluğu da kafirde aynı korkuyu oluşturuyorsa o zaman şehitlik arzusu aynı zamanda bir maddi hazırlık gibidir. Tamam Evet. iki nitelik, keyfiyet boyutu. Bunun da iki şıkkı vardır. Bunlardan birincisi maddi yöndür. E, maddi yön, Müslüman ferdin savaş yeteneklerini yükseltmek için yapılan hazırlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kuvvetli mümin, zayıf müminden hayırlı ve daha Allah'a daha sevimlidir. İkincisi ise manevi yöndür. Manevi yön ise Müslümanların gönlüne şehadet arzusunu ve sabrın yerleştirilmesidir. Allahu Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Sabredin, düşman karşısında sebat gösterin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık bulunun. Ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilirsiniz. Başka bir ayette ise şöyle geçer. O düşman topluluğunu takip etmekte gevşek gev gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan onların ümit, ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Bil ki zafer zafer sabır iledir. İmanı hazırlıktan söz etmeye devam ederken şunu tekrar vurgulayarak hatırlatmak istiyorum ki itaat olan amelleri işlemek ve haramlardan sakınmak suretiyle Allahu Teala'dan korkmanın savaş alanında çok büyük etkisi ve rolü vardır. Allahu Teala düşmana sarsıntı vereceğini müminlere vaat etmiştir. Şöyle buyur. Hani Rabbim meleklere muhakkak ki ben sizinle beraberim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 Bu nedenle takva ve salih amel, düşmana korku sanma ve meydan okuma siyasetinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlayış, ümmetin ilk kuşaklarının zihinlerinde açık ve yerleşikti. İranlara karşı savaşa giden Said bin Ebu Vakkas'a, Ömer İbnül Hattab, Hattabu radıyallahu anh'u yazdığı ve yukarıda aktardığımız mektubunda bu açıkça görülmektedir. Evet. Şimdi burada bir de bu işin dediği keyfiyet boyutu var. O da nedir? O da işte bir yine kuvvet olaraktan Müslümanın savaşa hazır olmasıdır. İki bu işin manevi şeyidir. E, bu işin manevi yönüdür. Şimdi biz dedik ki mesela e, ölüm arzusunu istemek şehadeti istemek kafirlerin kalbine korkusalar. Şimdi mesela bugün e, birçok insan şehadeti istiyor. Yani görüntü itibariyle baktığımız zaman. Ama kafirler bu insanlardan korkmuyorlar. Niye? Yani hiç böyle bir dü düşündünüz mü? Mesela diyelim Birçok insan var piyasada. E, şehadeti istiyor. Şehadet için kendince bir şeyler yapıyor. Hatta şehit gibi yaşıyor yani kendince. Şehit gibi dolanıyor ortalıkta. Ama mesela kimsenin ne korktuğu var, ne çekindiği var, ne bunun bu isteğine karşı hani olumsuz bir tepki ortaya koyan var. Bunu hiç şey yaptınız mı? Bunu e, fark ettiniz mi? Şimdi sanal olan şehitlik arzusunun korkusu da sanal olur. Tamam Eğer bir insan gerçekten Şehitlik arzusu varsa, gerçekten şehit olmak istiyorsa Allah için amel yapar. Yani şehitliği gerektirecek veya şehitliği kendine getirecek olan birtakım ameller yapar. Lakin bugün özellikle bizim yaşadığımız şu coğrafyada, yani dünyada genel olarak böyle bir problem var. Ama özellikle bizim yaşamış olduğumuz şu coğrafyada çoğu kavram, çoğu aslın temeli, asıl kavram insanlarda var. Lakin bunun aslı, şeriatın istediği asıllara göre bina edilmediğinden dolayı, maalesef sanal olduğundan dolayı, yani daha açık bir ifadeyle, bunun getirisi de, korkusu da, yaşantısı da insanı götürdüğü yerde ancak sanal oluyor. Yani hakikatten kopuk sadece sanal bir, insanla bu kavram arasındaki ilişki sadece sanal oluyor. Şimdi bir insanın şehitlik arzusunda olabilmesi için, şehitliği isteyebilmesi için, şeriat mesela şehitliği ne diye bize isletmiş? Biraz önce söylediğimiz gibi, Önce bize Allah'ın yanında olan şeyleri hatırlatmış. Allah'ın yanında olan şeyleri hatırlattıktan sonra karşılaşacağımız nimetleri bize tafsilatıyla bildirmiş. Akabine bize işte cihatı emretmiş. Ahiret mefhumunu bize yerleştirdikten sonra cihadı emretmiş. Şehit olmayı bize bizi şehit olmaya teşvik etmiş vesaire. Şimdi bir adam bu asılla yani aynısı sahabenin yetiştiği gibi bunu yaparsa hem kendi şehitlik arzusunda bir doğruluk olur. Hem de bu şehitlik arzusunun karşı tarafa salmış olduğu bir korku söz konusu olur. Ama adam görmüş olduğu bir iki tane görüntüyle veyahut da birinin elinde silah, öbürünün elinde işte bilmem, şey, ne diyorlar ona, roket, bir öbürünün elinde başka bir şey. Yani adam kendi içindeki psikopatlık duygularını tatmin edecek bir takım görüntülerle tatmin olmuşsa bunun şehadet arzusunun da şeyi belli olur. Bunu bunun götüreceği yer de e, bellidir. Karşı tarafın bundan korkacağı da bellidir. Yani bugün mesela herhangi bir şeye, internete baktığınız zaman özellikle Türkiye'de şehit olmaya hazır sanki milyonlarca insan var. Yani böyle hani Allah yolunda her şeyinden geçmiş, hemen şimdi ha desen işte şehit olmaya hazır ama cebindeki sigarasını çıkarıp atamayacak insanlar bunlar. Yani cebindeki sigarasından vazgeçemeyen insanlar. Veya da işte sabah namazına kalkamayan insanlar e bunlar. Veyahut da işte birçoğu daha henüz konuştuğu zaman ağzından küfür yani daha küfründen vazgeçememiş olan, basit alışkanlıklarından vazgeçememiş olan insanlar. Yapmış oldukları haramlardan vazgeçememiş olan insanlar bunlar. Ondan dolayı bunların neden dolayı böyle bir arzusu var? Temel sağlam olduğundan dolayı böyle bir arzuları yok. Yani İslam'ın istediği asıllara göre adam vardır. Bir tane nas duyar, sadece bir tane nas duyar ama samimidir. O nas onda etki yapar. Allah'ın yanında neyin onu beklediğini bilir. Bu adam hakkıyla şahadeti ister ve şehit olur. Adam da vardır, yani sadece Nas'la değil veyahut Allah'ın yanında onun neyi beklediğiyle değil, Allah'ın istediği asıllarla değil. İşte bu zikri zikretmiş olduğumuz birtakım sebeplerden dolayı birtakım istekler insanda oluşabilir ama bunların insanları götüreceği yer bellidir. Yani belli bir yerden sonrasına götürmez. Mesela ben özellikle böyle şehitlikle ilgili çok atıp tutan e, tiplerden bir tanesi, yani işte şeyit olacağız şehit bilmem şöyle yap şehit böyle olacak falan vesaire yani şehit değil şudur Allah bize cihat mücahitler vesaire diyenlerden bir tanesinin yani başına daha Allah yolunda hiçbir şey gelmeden ha daha hiçbir şey gelmeden sadece 3 günlük bir özgürlüğüne adamın el konulmuş şehitliği istemek bir tarafa bir daha şehitlikle ilgili yazı yazacağı klavyenin tuşuna basmayacağına yemin ediyor adam. Yani hani şehitlik arzusu şehitlik isteği şehit onlar hepsini geçmiş ha. Adam şehitlikle ilgili internete birkaç tane yazı yazmış ya, onun tuşuna basmayacağına dair yemin ediyor yani. O klavyenin bir tane tuşuna bir daha adam elini değdirmeyeceğine dair yemin ediyor. E bunun sebebi nedir? Bunun sebebi bu demiş olduğumuz şeydir. Yani asıllarında, temellerinde sağlam olmayan insanların inanmış oldukları şeylerin insanı götüreceği yer veya insanın ona bağlılığı da aynı bu şekilde olur. Yani asıllarının sağlam olmadığı şekilde olur. Ondan dolayı buna bir dikkat etmek lazım. Yani bu anlamda, hani bu şehit, bu kadar şehit piyasada yaşayan e, şehit gibi dolanan adam çok. Ama kimsenin de bunlardan korktuğu ne bunların arzusunu kale aldığı var. Bunun sebebi bu. İkinci mesele ise, yani şehitlik evet çok güzel bir mertebedir. Şehitlik belki çok yüce bir mertebedir. Ama ikhlas olmadığı zaman da, yani eğer insan İhlası öğrenmemişse. İhlas nedir? Allah için amel yapmak nedir? Bunu öğrenmemişse o zaman da cehennemi kendisiyle tutuşturulacak adam konumuna düşer. Yani hani o hemen öldüğü anda o kadar nimet görecek ki tekrardan dünyaya geri dönecek dediğimiz adam değil de bu defa Allah azze ve celle'nin bütün insanların huzurunda çağırdı ve cehennemi kendisiyle tutuşturdu. Yani insanlara ibret kıldı insanlardan olur. Bu da kimdir? Desinler diye o da görsünler diye veya arkamdan namun kalsın diye vesaire. Yani Allah için olmayan herhangi bir sebepten. Dolayı şehit olan nedir? Şehit olan insandır. Ondan dolayı insanın şehitliği, şehidin mükafatını öğrendiği gibi ihlası ve Allah'ın yanında kendini neyin beklediğini, niye şehit olmak istediğini de aynı zamanda öğrenmesi lazım. Öbür türlü zaten şey olmaz. Öbür türlü bu isteğin veyahut da bu arzunun ne insana ne İslam'a bir faydası olmaz. Bilakis çoğu yerde zararı da olabilir. Son olarak da şeyh e, imanı hazırlıktan söz etmişken demiş yine takvayı ve itaatleri e, belirtmek e, istiyorum e, demiş son nokta olaraktan. Bu konu zaten daha ilk başlarda geçmişti. Yani e, salih amellerin zafere veyahut da Müslümanların başarıya ulaşmasındaki rolüyle e, alakalı. Burada bir tane şey vermiş bize. E, Hazreti Ömer'in yazmış olduğu bir mektup Hazreti Ömer'in mektubunu biliyorsunuz değil mi? Burada yukarıda verdik demiş sanki ama herhalde kısaltan o mektubu almamış. Ya, yazdığı ve yukarıda aktardığımız mektubunda demiş. Normalde mektubun aslı ne? Kim söyleyecek bize? Hazreti Ömer'in Sa'de ibn-i Ebu Vakkas'a, İran'a yollarken yazmış olduğu mektubun aslı ne? Ne yazmış yani mektuba? Yani Siz düşmanla karşılaşacaksanız, eğer onlarla sayı çokluğunuzla, silahlarınızla karşılaşmayı düşünüyorsanız, burada siz galip gelemezsiniz ancak siz onlara takva bakımından, amelleriniz bakımından kendini çoğaltırsanız onlara galip gelebilirsiniz. Evet. Niye? Çünkü düşman her zaman bizden sayı ve silah yönünden daha kuvvetlidir diyor Hz. Ömer. Biz düşmanla hiçbir zaman ne sayımızla ne de silahımızla savaşmadık. Ancak bizim onlara galip gelebileceğimiz bir şey vardır, o da takvadır o da salih amellerdir. Neden? Çünkü Müslümanlar tarih boyunca hep zayıf ve mazlum olduklarından dolayı Kâfirlere karşı güç elde edebilmeleri için, zafer elde edebilmeleri için tek bir tane yol var o da Allah'ın yardımı. Başka hiçbir şekilde bunun olması mümkün değil. Yani bu ne dün ne de bugün. Allah'ın yardımının da gelebilmesi için iki tane sebep bir şey lazım. Bir, insanın sebeplere yapışmış olması. iki insanın salih amel ve takva yönünden iyi olması. Her mü'min Allah Azze ve Celle olan yakınlığı oranında Allah Azze ve Celle'nin yardımından nasiplenir. Yani bunun <gülüyor> şehitlikle bağlantısı da bu konun hani <gülüyor> <gülüyor> şeyhitlikte Müslümanlara bir destek olması hasebiyle yani bunun salih amelle direkt bir bağlantısı var. Şehitlik zaten başlı başına bir salih amel. İnsana Allah azze ve celle'ye takdim etmiş olduğu salih bir amel. Ondan dolayı bunun e, bu salih amellerin imani hazırlıkta etkisi en büyük etkisi Allah azze ve celle'nin yardımını celbetmiş olması. Haller yeter mi yoksa devam edelim? يا دم، تمام الشيء. الحمد لله رب العالمين.